Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Nihan Eren hoş geldin Nihan Hoş bulduk ee, Nihan Eren 1981'de Tekirdağ'da doğdu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV bölümünü bitirdi. Yeditepe Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında yüksek lisans yaptı ve burada araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen Marmara Üniversitesi'nde iletişim bilimlerinde doktora çalışmasına devam ediyor ve senaryo yazarlığı yapıyor. Öyküleri Adam Öykü, Notos ve Kitaplık dergilerinde yayınlandı. İlk kitabı Yavaş 2008'de ve son kitabı Körpencerede Uyuyan 2015 yılında yayınlandı. Ee, her ikisi de hikaye türünde eserler ve yapı kredi yayınları tarafından yayınlanıyor Nihan Eren'in kitapları. Son kitabı Körpencere'de Uyuyan e, 2015 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü aldı ayrıca tekrar evet. tebrik ederiz. Teşekkür ederim. <gülüyor> ee, şeyle başlayalım diye düşündüm ben Nihan ama biraz e, bu senin hikayelerinde e, genel olarak dikkati çeken şeylerden birisi bu melankolik bir hava var. Kitaplarda yani kahramanlar da böyle çok melankolik ve tabii senin sinemacı olmanın da verdiği bir etki de var mı bunda yani tabii ki sinema anlamında bir melan ya bir melankolik bir hal var ama hoş bir hal bu çünkü böyle ee, şey diye düşündüm ben yani geçicilikten çok hoşlanmıyorlar karakterler hı hı. hani o yüzden melankolik olduklarını düşündüm öyle mi gerçekten <gülüyor> ee... Yani melankolik olmaları sinema ile alakalı, yoksa benim melankolik <gülüyor> e, olmamla ilgili çok bilmiyorum aslında. <gülüyor> e, ama karakterlerin geçicilikten hoşlanmadıklarına katılıyorum, biraz <gülüyor> öyleler. E, bir yandan da ama her şeyin değişmesi. Ee, ...yönünde de bir iştah ve arzulara sahipler Hı -hı. aslında. Evet. Ee, ama bunun e, çatışmasını yaşıyorlar. Hem her şeyin aynı şekilde kalması e, yönünde Hı -hı. bir e, eğilimleri var. Hı -hı. Hem de e, bir şeylerin değişmesi, kendilerinin değişmesi, koşulların değişmesi Hı -hı. E, yönünde de bir temayülleri var. Bir de şey mesela yine dikkati çeken şeylerden biri zaten ilk kitabın adı Yavaş. Hı -hı. Hani bu... Ee, gerçekten e, hep bir yavaşlık var. Senin hı hı. böyle bir şeylerin hızlı geçmesin, hani üzerinde düşünüsün, e, tek tek o anların zaman dilimlerinin neredeyse hesabı verilsin gibi bir hali var. E, bu neden? Ee, yani, e, bütün, e, hı hı. Ön, yani bütün yani e, bütün güzel ya da değerli duyguların o küçük Hı -hı. anlarda e, daha Hı -hı. E, daha çok parladığını ama insanların bunu fark etmekte e, zorluk çektiklerine düşünüyorum. Hı -hı. E, o yüzden galiba. Hı -hı. E, yani bütün e, şey, bütün e, numara aslında hayatın bütün numarası e, o gizli detaylarda Hı -hı. E, ve küçük anlarda saklı. Hı -hı. E, Evet, öyle insanlar o parıltıyı görmüyorlar... Hmm. ...ya da senin kahramanlarında o parıltıyı gördüklerinde... ...işte o geçicilikten hoşlanmaz hale geliyorlar. Evet, aynen öyle. Ee, o parıltı çünkü şey, yaşanmaya değer... ...kaybedilmemesi ve yitililmemesi gereken... E, ...ve ona sıkı sıkı sarılıyorlar ve buna sarılanlar da kadınlar. Evet, evet, <gülüyor> evet. Ve bu da hoş bir ayrıntı. Ve yine benim özellikle dikkatimi çekti... E, Özellikle yavaşta, şeyde kör pencerede uyuyanda da öyle ama yavaşta bir taşra ortamında kendi arzularını, işte o senin dediğin o anların parıldadığı zamanı, o anı yaşayan ve bunun için mücadele veren ve işte toplumu, işte başkalarının ne dediğine çok da takmayıp sadece kendi arzunu peşinde koşan kadınlar var. Hı hı. Ee, bunları neden böyle yaratmayı düşündün? Bir, onu çok merak ediyorum. İkincisi, neden Taşra'da o kadınları öyle yaratmak istedin? Daha mı zor? Çünkü daha zor aslında. Ee, yani Taşra'nın verdiği... Ee... Ee, yani taşrada zamanın algılanmasına yönelik daha farklı bir e, algı Doğru. var bütün e, taşralılar üzerinde aslında sadece yavaştaki karakterler üzerinde değil Hı -hı. E, orada zaman kendine özgü bir Hı -hı. E, ritimle e, akıyor. Ee, ve o bahsettiğimiz hani o küçük e, anlar üzerinde konuşulmadan geçen ama sadece hisle geçen e, anlar sanki orada daha fazla hissediliyor e, evet. gibi geliyor bana. E, o hem taşranın kendine ait bir ritminin olması e, hem de zamanın e, buradaki gibi e, bölünüp e, anlatılmamasından. Evet. Yani farklı evet. bir karşılığı var evet. taşrada. İşte e, sabah gelirim diyor mesela ya da akşama doğru uğrarım. Evet. E, ama hani işte biz burada bir saat konuştuk mesela burada buluşabilmek evet, için doğru. bile. E, veya yazın, Hı -hı. bahar sonunda, yaza Hı -hı. doğru, e, işte ayvalar sarardığında doğduğunu Hı -hı. söyler mesela doğru. büyükler falan. Ya, evet. e, yani e, zamanın orada daha e, tabiatla ilişkili bir <coughs> şeyi var. E, an, e, e, an, yani tabiatla Bütün birlikte e, anlaşılabiliyor akıyor. zaman... Bir saat takvimden ziyade tabiatın kendisi insanların zamanı algılaması ve yönetmesini sağlıyor. Bununla ilişkili olabilir. Kadınlar meselesine gelirsek de kadınların durumu zaman... ...la alakalı bir şey değil aslında. Onlarınki sadece toplumsal koşullarla hı hı. alakalı bir durum. Yani içlerinde e, bir şey var, bir e, arzu var veya hı hı. bir güdü var. Hı hı. E, bir şeyler için çabalama arzusu var. Hı hı. Ama bir yandan da e, bu arzu e, yüzünden e, ayıplanma korkusu, evet. e, reddedilme e, hı hı. korkusu... Ee, ve bununla e, hesaplaşamama Durumu da var evet. Yani zaten eğer bunu e, kabul edip Bununla mücadele edebilmek e, Büyük bir cesaret ve özgüven Gerektiriyor ve bu çok zor bir şey Hı -hı. İşte belki biz hani kadınlardan Hep bunu bekliyoruz ama bu durumun Kendisi de büyük bir çaba Hı -hı. E, Ve bu, bu da zor bir durum Yani Doğru. E, Hele Evet, taşla da gerçekten e, Zor bir durum e, Ve ben kadınların e, bu sıkışmışlığını anlatmak istedim yavaşta. Yani kör pencere doğuyanda da bir miktar var belki ama daha çok yavaştaki kadınların hani içlerinde kaynayan bir şeyler var, bir şeyler evet. yapmak istiyorlar ama bir yandan da eğer bunu gerçekleştirirlerse e, ne olabileceğine dair, nasıl hmm. afaroz edilebileceklerine dair de e, o toplumsal e, bilgiye de sahipler ve hmm. bu onları korkutan bir durum. Ee, ama yine de hani kendi evet. yollarını da bak, ne kendi yani ne e, ne bunu kabul edip bunu unutup görmezden gelip e, onlardan bekleneni sürdürebiliyorlar evet. e, çünkü öyle bir filiz var orada bir yerde Hı -hı. bir damar var e, ne de o cesaret ve şeyi gösterebiliyorlar ve bunun çatışması çok gördüm gerçekten Hı -hı. E, ve bunu anlatmak istemiştim yavaşta. Ve çok ağır bedeller ödüyorlar Çok aslında. ağır bedeller ödüyorlar. Yani, yani o ağır bedeller e, onların edimlerini de e, etkiliyor. Kararsız olmalarına, korkak evet. olmalarına, Hı -hı. E, cesaret gösterememelerine neden oluyor. Hı -hı. E, biz buradan baktığımızda mesela e, kolayca yargılayabiliyoruz. Hı -hı. E, ama o kadar, e, da, kol Bey, evet, Bey, o kadar da kolay yargılanabilecek e, gerçekliklerle yaşamıyorlar maalesef. Doğru, bir de yine bu kadınlarla ilgili tabii doğrudan bağlantılı bir şey... ...bu mesela genelde hep şeydir ya... ...bu kadın meselesinin edebiyatta işlenişinde daha çok kadınlar üzerinden giderken... ...böyle bir erkeklikle ilgili bir sorun olduğu aslında çok işlenilen bir şey değildir... ...ama sen yani özellikle Yavaş'ta bunun hani erkeklikle de ilgili bir sorun olduğunu... Hani Hı -hı. ...sadece kadınları işaret etmiyorsun, Hı -hı. Yani doğrudan bir erkeklik meselesi de önemli hale geliyor... Ee, bunu neden öyle düşündün? Yani neden sadece kadınlar üzerinden gitmeyip, e, evet hani bu burada bir mesele var ama bunun başka bir şeyi de var ve asıl mesele bu hı hı. arkada görünen bir erkeklik meselesi. Hı hı. Yani çünkü bu sadece kadınları ilgilendirmiyor ve sadece kadınlar bununla e, mücadele etmek ya da bu durumla karşı karşıya kalmak durumunda değiller. Hı -hı. Aslında bunu kadın ve erkek e, hep birlikte e, yaşanan bir süreç bu. Hem kentte hem taşrada yani sadece taşra Hı -hı. olarak e, ayırmak da mümkün değil bence. Evet. E, bu toplumsal roller meselesini toplumun e, insandan beklediği... Ee, hı hı. Beklediklerini Aslında yalnızca kadınlar yaşamıyor Bunu erkekler de yaşıyor Tabii. Ve erkekler de bunun bedellerini Kadınlar kadar belki Ağır atlatabiliyorlar ee, yani e, toplumsal cinsiyet meselesi gerçekten e, çok e, yani çok ilginç bir mesele hangisini biz kendimiz hissediyoruz ve yaşıyoruz hangisini toplum bizden beklediği kadarıyla yaşıyoruz ve, veya yerine getiriyoruz bunlar zaman zaman o kadar belirsizlik gösteriyor ki evet. ve bu belirsizliğin başladığı alanlarda da e, dram Çıkıyor zaten ya, ve evet. ben tam olarak işte o e, ka, yani o sınırların belirsiz olduğu arzuyla beklenenin birbirine karıştığı e, yerdeki insanın e, hmm. dramını anlatmak istedim. Yani bu kadın için de geçerli erkek için de geçerli. Hmm. Çünkü taşrada e, yani aslında e, bütün Türkiye'de belki bir erkek olma. Zorunluluğu da var... ...yani hı hı. erkek gibi kavga etmek... ...erkek gibi dövüşmek... Hı hı. E, ...kararlarının arkasında erkek gibi durmak... E, ...ama bu yani... Hı hı. ...her zaman her karakter için... E, ...mümkün olmayabiliyor... ...yani kararsızlık hı hı. diye çok güzel bir şey var... ...durum var mesela... ...bir çelişki içinde olmak... E, ...ve kabuğuna çekilmek diye... ...çok değerli bir özgürlük alanı hı hı. var... ...ama bunlar mesela erkeklere de tanınmıyor... ...yalnızca kadınlara değil... Ee, o yüzden bunlardan da bahsettim yani erkek e, hani kadınları bunu tanımayan erkekler değil kadın ve erkek birlikte bunu yapıyor evet. birbirine yani e, işte arkadın onu erkek ol diye fiştekleyen evet, genelde evet. kadınlar oluyor evet, yani ya eşleri ya e, evet. anneleri ya kızları bir şekilde kadınlar da onu yapıyor. Bununla beraber kadınlardan kadın olmak, anne olmak mesela, anne, eş on, olmak, eş olmak işte uysal olmak, evcimin olmak beklentisini de erkekler gösteriyor. Dolayısıyla bu yalnızca kadınların veya yalnızca erkeklerin değil, iki tarafın da birbirine uyguladığı duygusal bir şiddet aslında. Doğru, doğru. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz ama ikinci bölüme geçmeden önce biz bir hı hı. şarkı çalıyoruz ve kitaplardaki şarkıları çalıyoruz. Hı hı. Sen ne çalmak istersin? Yavaş'tan konuştuk. Yavaş'ta da e, Gülizar e, vardı. O yüzden Gülizar çalalım. Peki. Kimse sardım delini, yabancılar da gördüm. Gerdanımdaki benini, yabancılar da gördüm. Gerdanımdaki benini. Kıskanmakta haksız mıyım, Gül? Heydada mahsız mıyım güliza Güliza Gönlümde ben tatsız mıyım güliza Güliza Aşk bahçemiz gülsüz güliye alnıma damarımdaki kanıma başka birini seversen bil ki kıyarım canıma başka birini seversen bil ki kıyarım canıma Güliza Güliza Bu seydi adam haksız mıyım Güliza Güliza Gönlümde ben tatsız mıyım Güliza Güliza Aşk bahçemiz gülsüz Güliza Aşk bahçemiz Gülsüz güneyiz ağır. Aşk bahçemiz, gülsüz güneyiz Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Nihan Eren'le konuşmaya devam ediyoruz. E, şimdi biraz e, anlatıya Yoğunlaşalım istiyorum bu bölümde. Çünkü senin eserlerinde anlatının kendisi de çok önemli. Buna çok özellikle dikkat çek ediyorsun. Ee, hem yavaşta hem de kör pencerede uyuyan da biz aslında ee, anlara odaklanıyoruz. Mesela işte yavaş aslında tek bir kasabada hani kamera gözü gibi tek tek fokuslanıyoruz hı hı. insanlara. Benzer bir şey kör pencerede uyuyan da da var. Hani gün ve gece bir geceyi... E, ...farklı karakterlerin üzerinden ama aynı geceyi, aynı zaman dilimini... ...işte günde de yine farklı karakterlerin üzerinden e, anlatıyorsun. Bu anlatı tarzı e, nasıl ortaya çıktı? Neden böyle anlatmayı tercih ediyorsun? Aslında bunu anlatmak istediğim şeyler belirliyor biraz Hı -hı. da. E, yani... E, yani bunu... Başka ya anlatmak istediğim şeyi hı hı. ancak bu şekilde anlatabileceğime hı hı. E, inandığımda e, bir biçim yakalayabileceğime hı hı. inanıyorum. Hı hı. E, ve onların birbirleriyle aynı bir e, ne denir bozuk paranın yüzü hı hı. gibi hı hı. E, bir arada olmalarını yani o içerik biçim yüzünden var ve biçimde e, içerik yüzünden var hı hı. E, bu benim çok e, özen gösterdiğim bir şey gerçekten hı hı. E, böyle de olmasına hı hı. uğraştım hem yavaşta hem kör evet. pencerede uyuyanda. Gör pencerede uyuyanda zaman konusuna daha fazla evet. e, takılmıştım. Hı -hı. E, zamanın geçiciliği, anlar, Hı -hı. E, gençlik, yaşlılık, Hı -hı. E, işte bir fidan ağaç vesaire. Yani tabiat üzerinde de, insan bedeni üzerinde de zamanın Hı -hı. geçiciliğini e, görmek bende bir takıntı haline gelmişti gerçekten. Hı -hı. E, o yüzden öykülerde de hep buna benzer şeyler vardı, göndermeler var evet. e, ve bunu. E, bu zaman konusunu ancak zaman gibi e, öyküleri de parçalayarak, Hı -hı. geceyi ve güne bölerek e, ve geceyi ve günü de kendi içlerinde bölerek e, anlatabileceğime inandım. O yüzden Hı -hı. bu şekilde kurdum. Ya belki biçimini. bir e, şey diye düşünebilirsin ama ben e, hani bir üst yorum ya da aşırı yorum gibi şey diye düşünmüştüm. Mesela gecede e, 11 e, bölüm var, Hı -hı. günde de... E, dokuz bölüm var. Hani şey gibi düşünürsen bunu saat on biri dokuz <gülüyor> geçeği gibi <gülüyor> bir şeye deme. Dokuz geçmez tabii de öyle bir şeye de e, denk düşer hale getirmeyi e, şey yapabilmiş yani biçimsel olarak böyle bir saatin görüntüsünü de aklından geçirmiş olabilir misin diye düşündüm açıkçası bir gel kovan ve Akrep gibi. kovan ve Akrep e, olarak imgemde böyle bir şey canlanmadı ama Hı -hı. E, yani kitabın tamamının e, zamanı nasıl ge geçmekte olduğunu anlatabilmesine kendi başına hı hı. sadece zamanı e, aktarabilmesine. E, istedim gerçekten yani 11'de 9 gece gibi bir şey e, o, düşünmedim ama tik taklar duyulsun e, istedin mi e, tik taklar duyulsun istedim ve Hı -hı. bir ritim olsun istedim Hı -hı. yani evet. sesle de bunun e, bir arada olması evet evet doğru zaten o yüzden şey var nesneleri özellikle Hı -hı. seçmişsin gölgeler sonra. mesela gölgelerin nesneler üzerinden geçmesi işte Hı -hı. beden üzerinden e, zaman geçtiğinin anlaşılması Hı -hı. Ee, ...karakterlerin zaman üzerine düşünmesi, düşünmesi. kafa yorması, hı -hı, hı. kendilerinin üzerinde konuşması. Hı -hı. Bir de o yüzden bilinçlere de çok odaklanıyorsun, özellikle kör pencerede uyuyan da. Yani onların bütün düşünceleri ve hani bilinçlerinin ne diyeyim, bütün kıvrımlarını görür hale gel geliyoruz biz. Ve hatta ben şey diye düşündüm, kör pencerede uyuyan da artık ritmin daha da yavaşladığını, yavaştan hı -hı. daha yavaş bir ritmin olduğunu... Öyle mi bilmiyorum. Ee, karakterlerin eylemleri, edimleri bakımından çok daha ya. yavaş ama evet. düşünsel hızları Hı -hı. bakımından çok daha hızlı. Hı -hı. Ee, yani çok daha ritmik aslında o anlamda yavaştan, Hı -hı. düşünsel anlamda. Ee, ve ses anlamında da daha ritmik geliyor bana. Yani Hı -hı. E, anlattığım şey kadar cümlelerin bıraktığı ritim ve ses de çok... Önemli benim için yani hı. onların birbirleriyle arda arda gelmesinin bir hı. bütünlük yani hem anlam bütünlüğü hem ses bütünlüğü oluşturdu oluşturmasını çok önemsiyorum. Seviyorum. Hı -hı. E, bu belki sinemayla alakalı olabilir. Hani Hı -hı. sinemanın anlatım olanakları nedir? Ses vardır, görüntü vardır. Hı -hı. E, i̇şte ritim vardır. Hı -hı. Hareket vardır. E, bütün bunları belki e, kör pencerede uyuyan da aradım. Yani bu anlatım olanaklarını Hı -hı. E, aradığım bir e, metin olmuş olabilir. Ve o anlatım olanaklarını mümkün olduğunca dar bir zaman dilimine söndürmeye çalışarak. Hı -hı. Çünkü anlatmak istediğim şey zamandı. Zamanın kendisiydi. Hı -hı. Zaman Hı -hı. bizler nasıl bir anlam yaratıyor? Nasıl bir şey bırakıyor? Hı hı. Bazı şeyleri nasıl oluşturuyor? Nasıl tırpanlıyor? Hı hı. Neleri tıraşlıyor? Gibi zaten, şeyler. Evet, zaten şey var dediğin gibi karakterlerin hareketleri giderek yavaşlıyor ve sanki ...her hareket aynı zamanda hani izini de bırakarak gidiyormuş gibi düşündüm ben. Hani Hı -hı. böyle şey olur ya... E, ...bir araç gider yolda, sen onu görürsün... ...ama o kendisi ortadan kaybolsa bile... ...onun gidiş halinin, yani görüntüsü de kalmaya devam eder. Mesela Hı -hı. okurken de öyle hissettim. Yani şey gibi... Ee, ne diyeyim böyle e, kendi düşüncende e, karakterlerin kendisinden çok eylemleri hı hı. hatırda kalır hale hı hı, geliyor hı, mesela. Hı. Ve hı hı. bu gerçekten hani tek tek detayın... E, ritimle buluşmasıyla olabilir gibi geldi bana da gerçekten hani o görüntünün yani eylemin görüntü haline hı -hı, dönüşmesi. Hı -hı, ha, yoksa hı -hı. karakterin e, ne diyeyim kaşığı gözü ya da tasviri değil ama hı -hı. eylemliliğinin hı -hı. görünür hale getirilmesi. Veya eylemsizliğinin. Ha, ya da evet doğru. Veya ya nesneler da. de aynı şekilde. Yani o e, geride kalan hani yol görüntüsünden bahsettiğin için söylüyorum. Mesela masada e, insanların olmaması ama masada kalmış bir fincan. Ben, hı -hı. Ben de insanların masada olmasından daha büyük bir etki uyandırıyor. Hı hı. Veya işte bir ölü evine girildiğinde, boş bir eve girildiğinde sandalyenin üzerinde kalmış bir hırka hı hı. her şeyden daha büyük bir etki uyandırıyor bende mesela. Hı hı. Veya işte koltukta kalan çukur yani nesnelerden ve insanlardan geriye kalan ee, şeyler yani hı. o zaman içerisinde kalmış boşluk hı hı. Ee, hep bunları anlatmak istiyorum. Yani yani, bundan sonra hı. da geriye As. kalan şeyi evet, bizden evet. geriye kalan hayattan geriye kalan insandan geriye kalan o boşluğu hı hı. Ee, ama e, o, o uzam içerisinde yine de bir e, anlam yaratarak kayboluyor. Hı hı. Yani fincan yalnızca bir fincan olmaktan çıkıyor. ...gibi gibi şeyler... Ha, ...tam da şey gibi işte bu herhalde Walter Benjamin'in nesnelerin aurası... Hı hı, dediği ...nesnelerin şey. aurası, insanların Sen, hı hı. aurası... Evet. Ya ...o geriye, geride kalan şeyleri e, anlatmak istiyorum hep... ...orada çünkü insanın dokunduğu şeyden kalan bir hoş bir boşluk var... ...ve de bir iz de var... ...bir iz var evet... Hı hı. ...ve sonra başkalarının izleri de ona hı hı. evet. Güzel, maalesef bugün bize ayrılmış, süre dolmuş durumda. Neyle bitirelim? Ne okumak istersin okurlarına ve dinleyicilerimize? Neyle veda edelim bugün? Kör pencere uyandan bir şey, şey okuyayım. Peki teşekkür ederiz Nihan geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Haftaya konuğumuz Alper Beşe olacak. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Dalıp gitti. Rüyasında deniz çekiliyor, birileri çırpınır gibi yüzüyordu. Korku önlerine dikilmişti. Herkesi sıra dayağı için yokluyor, ferahlamamış yürekleri tık nefes bırakıyordu. Kalkıp bakmıştı. Denizin gerilere doğru gittiğini, koştuğunu görmüştü. Hem de kucağında herkesi sürükleyerek. Büyük bir açıklık. Deniz gidiyordu, kaçıyordu. Altındakileri açıkta bırakarak ve birilerini çekip alarak kayboluyordu. Bağırışmalar duyuyordu ama o korkmuyordu. Korkmuyor çünkü her şey geçiyor. Şaşırmayın her şey oluyor ve sonra olmuyor, geçiyor. Şezlongun'un altından diyor ki ona terlikleri, nazar sana değiyor. Ama boncuklarım seni onlardan koruyor. Konuşan bir terliğin dehşetiyle uyandı. Mahmurluk, gerçeğe açılmanın güçlüğü. Güneşin parıltısı gözlerini karartmıştı. Hiçbir şey göremedi. Keskin bir aydınlığın yarattığı körlük. Ama sesleri duydu. İnsanlık bağırıyordu. Koşun diyordu. Kıyıya çıkın diyordu. Sesleniyordu. Gelin diyordu. Herkes canhıraş şimdi. Her şey çırpınıyor. Martılar sessiz, deniz dalgacı. Terlikleri kumun üzerinde kıvrılmış, üzerindeki göz boncuklarıyla gölgede sakin sakin uyuyordu. Olacakları görmüyordu. Bir şey oluyordu, bir şey başlıyordu. Bir an için görüldüğünü unuttu. Yerinden sanki atladı, fırladı. Ayakta öylece dikilirken dünya etrafında kötü bir şaka gibi döndü. Arkasına baktı. Oğlu voleybol oynayanların arasındaydı. Demin, oradaydı. Öylece dikiliyordu. Dünyayı görmeden bakınıyordu. Şimdi, daha demin, göremiyordu. Güneş gözlerine bir perde gibi inmiş kalkmıyordu. Bulanık bir karanlıktan başka bir şey göremedi.